Alhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Aleyküm ve Rahmatullahi ve Arkadaşlar bu kadar alamet saydıktan sonra e, az önce ifade ettiğimiz gibi büyük alametlere, e, alametlerin sıralaması ve onunla ilgili bazı hadisler var. Bir açıklama yapacağız bununla ilgili tabi hem burada dinleyen kardeşlerimiz işitsinler hem Musa abi de inşallah bilsin şu an kıyamet alametleri dersinin en sonunda kıyamet alametleri ile ilgili yanlış bilinenlere de değineceğiz yani yanlış bilinenler bidat ve hurafelere de değineceğiz inşallah bunları bilinmesinde fayda var yani insanlar herkes kendi yanından bir alamet uyduruyor veyahut efendime söyleyeyim maalesef özellikle rafizilerin yaptığı yani şianın yaptığı şianın yaydığı bazı haberler var biliyorsunuz onların şu an mehdisi mevcut onlar efendim bir mehdi inancı taşıyorlar ve hatta o kadar sapıkça bir inanç ki bu inşallah bunlar için ayrı özel bir ders e, hazırlayacağım şu an kıyamet alametlerini anlatıp da e, susmak aslında olmaz. Hatta Musa abi benden e, yine bir şey istemişti. Mesela tevessülle ilgili bir konu işlemişti. Ben e, yani böyle bir konuyu işleyeceğim. Ancak şu an ben muhaliflerin iddialarını da araştırıyorum. İnşallah reddiye hükmünde bir çalışma yapacağım. Yani hem e, onların bidatlerle ilgili yanlış düşünceleri, tevessülle ilgili, efendim e, teberrukle ilgili bütün yanlış inançları neyse hem onu ifade edeceğiz hem reddiye vereceğiz. Yani taşa ağaca ibadet etmeye çağıran kabirlere ibadete çağıran ve bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e dayandıran bir inanç var. Bir, biliyorsunuz bu yollar takip ediliyor ve ülkemizde de çok yaygın. Bu derslere başladığımız zaman böyle sadece sahihleri buradan nakletmekle kalmayacağız. Aynı zamanda reddiye vereceğiz. Bu çalışma Kapsamlı olsun istiyoruz. Kıyamet alametlerinde de inşallah son bölümlerde kıyamet alametleri ile ilgili yanlış inançlar diyerek bunlara da inşallah Kur'an ve Sünnet ölçüsünde bunlara cevap vereceğiz ve reddedeceğiz inşallah. Büyük alametlerin hangi sırayla meydana geleceğini beyan eden açık bir delil yoktur. Bu alametler birbirlerinden farklı hadislerde sıralama takip edilmeden gelmiştir. Hadiste alametler arka arkaya gelmesine rağmen bu olayların sırayla olmasını gerektirmez. Alametler arasında bağlaç olarak da vav wow harfi kullanılmış olsa bile bu harf tertip ve sıralama belirtmemektedir. Öyle hadisler bulunmaktadır ki o hadisteki alametlerin sıralanışı başka bir hadisteki sıralamaya ters düşmektedir. Bunu daha iyi anlamak için bazı hadislerden örnek vereceğiz. Yani şu an bizim buradaki şuna cevap vermeye çalışıyoruz. Hangi alamet hangisinden önce veya hangisinden sonra olacaktır? Bununla ilgili açık bir naz olmadığını söylüyoruz. Dilerseniz... Nakillere bakalım ve bu nakiller üzerinde inşallah bu iddiayı ispat edelim. Müslim Huzeyfe bin Useyd el-Gıfari radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etmektedir. Biz kendi aramızda konuşurken Resulullah aleyhissalatu vesselam çıka geldi ve bize şöyle dedi. "Ma tezâkerûn. Siz ne hakkında konuşuyorsunuz diye Aleyhisselat Vassalem sordu. Orada bulunan sahabiler, Kıyameti konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Aleyhisselat Vassalem şöyle dedi: İnne lan hatta taron kabla Siz daha önce on tane alamet görmedikçe asla kıyamet kopmaz dedi ve şöyle devam etti. Lütfen sıralamaya dikkat ediniz. Fe zekere dukhan Ve deccal Ve debbe Ve şemsi min mağribihe Ve nuzule İsa ibn Meryem sallallahu aleyhi ve sellem ve Ecucu ve Macuc ve 3 husuf husfun bil mashriq ve husfun bil maghrib ve husfun bi jazirati al arab ve akhiru zalika narun min al şu şekilde aleyhisselam sıralama yaptı gelen rivayet böyle huseife bin Hüzeyfe bin Usaid el-Ghıfari Duhan yani Duman, Deccal Debbetul Arz Güneşin battığı yerden doğması Meryem oğlu İsa Aleyhisselamın inmesi Yecüc ve Mecüc Birisi doğudan, birisi Batıdan ve birisi de Arap Yarımadası'nda olmak üzere Üç husuf yani Yer çöküntüsü Son olarak Yemen'den çıkıp insanları mahşerlerine doğru önüne katarak süren bir ateştir. Hadis yine Sahih-i Müslim'in Fiten ve eşvet sa'ade geçmektedir. Buradaki sıralama bu şekliyleydi. Yani ilk alameti dikkate al alacak olursanız Allah Resulü ve Vesselam e, ilkin duhan yani dumandan bahsetti. Sonra deccal. Şimdi ikinci hadise bakalım. Yine Müslim'in Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'tan aynı hadisi başka bir lafızla şöyle rivayet ediyor. İnne s la tekunu hatta tekuna 10 ayat. Khasfum bil meşrik. Ve khasfum bil mağrib. Ve khasfum fi ceziretil arab. Ve dukhan. Ve deccal. Ve debbetul ardı. Ve ye'cucu ve me'cucu. Vtulug Şamsi m Magrbiha, vnarın tahrulun min min qürte Adanın terhalı nes. Muhakkak ki on tane alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz. Doğu'da husuf, yani yer çöküntüsü. Batı'da husuf ve Arap Yarımadasında husuf, yani üç bölgede yer çöküntüsü. Duhan, yani duman, sonra deccal, Debbetul Arz, Yecuc ve Mecuc, güneşin battığı yerden doğması, Aden çukurundan çıkıp insanları göç ettirecek olan bir ateş. Yine Sahih-i Müslim'de kayıtlı. Başka bir rivayette ise, onuncusu Meryem oğlu İsa aleyhisselamın inmesi şeklindedir. Bunlar hep farklı rivayet. Görüldüğü gibi bu hadis bir sahabeden kıyamet alametlerinin sıralaması farklı iki lafızla gelmiştir. Yani aynı sahabeden iki lafızla rivayet edilmiştir. Müslim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselamı şöyle dediğini rivayet ediyor. Bediru bil a'mal sitan. 6. Sitte, Tul'uş şems min mağribiha o dajjal, o dabbah, o xasata Altı alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz buyuruyor Ali satt Güneşin battığı yerden doğması, duhan yani duman, dajjal, dabbah, herhangi birinize mahsus olan fitne bütün insanlara şamil olacak olan fitne yani hem şahsi fitne hem umumi fitne Aisset ve selam buyuruyor. Yine Müslümin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aisset ve şöyle dediğini rivayet ediyor. Bediru bil a'mal sita eddeccal ve duhan ve duhan ve dabbe ve debet ard ve tulu'u'ş şems min mağribiha ve amra'l amme ve khuaysata ahadikum 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Deccal, duman, debetul arz, güneşin battığı yerden doğması, bütün insanlara şamil olacak fitne, her birinize mahsus olan küçük fitne. Bu hadiste bu hadiste de bir sahabeden Kıyametin bazı alametlerinin sıralanması farklı iki lafızla gelmiştir. Kullanılan ev veya vav wow bağlaçlarının her ikisi de sıralama bildirmez. Dikkat ettiyseniz az önce okuduğumuz hadislerde a.s. alametleri sayarken vavav yani vav e, bağlaşını kullandı. Bir başka yerde ev yani yine ev bağlaşını kullandı. Mesela örnek verirsek, ve duhan ve, yani dikkat edin ve, ve dajjal, yani ve ve bu bir sıralama değildir sıralamaya işaret etmez yine, veya ıı, başka bir yerde, veya veya duman, veya dajjal, veya döbe, veya döbe, veya hassa, biri, veya amral, amma gibi geçmesi, bütün bunlar sıralamayı ifade etmez, çünkü Sıralamada bile hadisler birbirleriyle farklılık arz etmekte. Bilinmesi mümkün olan şey bazı, bazı alametlerin birbiri ardına olması sonucunda bazılarını sıralamaktır. Tıpkı bazı rivayetlerde geldiği gibi Nevas bin Sem'an hadis buna örnektir. Allah izin verirse daha sonra bu hadisten ileride bahsedeceğiz. Bu hadiste bazı rivayetler oluşuna göre sırayla zikredilmiştir. Önce deccalın çıkması, sonra İsa aleyhisselamın deccali öldürmek için inmesi, sonra Yecuc ve Mecuc'un İsa aleyhisselam zamanında çıkması ve İsa aleyhisselamın onların yok olmaları için dua etmesi. Yine bazı rivayetlerde ilk alametler şunlardır diye belirtilirken, bazı rivayetlerde de son alametler şunlardır diye belirtilmiştir. Böyle olmakla birlikte ilk olan alametler konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Ve bu ihtilaf da sahabe zamanından beri vardır. Nitekim i̇mam Ahmed Ahmet ve Müslim tabiinden olan Ebu Zora'nın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ebu Zora demir ifade ettiğimiz gibi tabiindendir. Ee, i̇smi harem, Abdurrahman bin Amr bin Cerir, Abdullah el Beceli, el Kufi isminin bu olduğu söylenmiştir. Tabi'in alimlerdendir. Ali radıyallahu anh'ı görmüştür. Ebu Hureyre, Muaviye ve Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhum bunları görmüştür ve onlardan hadis rivayet etmiştir. Ebu Zulha şöyle dediğini rivayet ediyor. Müslümanlardan üç kişi Medine'de Mervan bin Hakem'in yanında oturup ondan hadis dinlediler. Mervan kıyamet alametlerinden ve ilkinin Deccal'in çıkışı olduğunu rivayet ediyordu. Bunun üzerine Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle dedi. Mervan benim Resulullah aleyhisselat ve ezberlediğim ve hiç unutmadığım şeyi söylemedi. Ben رسول الله لسات وسلام شو لدديني إشتم إن أول إن أول الآيات خروجا تروع الشمس من مغربها وخروج الدب وخروج الدبة على الناس دوحة وأيهما ما كانت قبل صاحبتها صاحبتها fela okhra ala diyor ki Mervana cevap olarak Abdullah ibn Amr diyor ki ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'den duyup da hiç unutmadığım, ezberlediğim bir şeyi haber vereyim deyip bu hadisi naklediyor. Çıkacak olan kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması ve bir kuşluk vakti insanlara karşı dabbenin çıkmasıdır. Bu iki alametten biri gerçekleşir gerçekleşmez diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir. Bu lafız Müslüme aittir. İmam Ahmet rahimahullahın rivayetinde şu fazlalık vardır. Abdullah bin Amr anh, elindeki yazıdan okuyarak şöyle dedi. Zannedersem çıkacak olan ilk alamet güneşin battığı yerden doğmasıdır. Hafız İbni Hacer rahimahullah ilk alametin deccalin olması ile ilk alametin güneşin batıdan doğmasını şu şekilde bir araya getiriyor. Bu konuda gelen hadislerin toplanmasından şu görüş ağır basmaktadır. Yeryüzünde meydana gelen değişiklikleri duyuran büyük alametlerin ilki Deccal'ın çıkmasıdır. Bakınız e, i̇bn Hacer hadislerin arasını cem ederek şöyle bir sonuca ulaşıyor. Yani güneşin e, doğudan e, şey, battığı yerden çıkmasıyla Deccal'ın çıkmasını şu şekilde birleştiriyor. Diyor ki, Yeryüzünde meydana gelen değişiklikleri duyuran büyük alametlerin ilki deccalın çıkmasıdır. Bu alamet İsa aleyhisselamın ölümü ile son bulur. Yani ilk alamet, yeryüzünün ilk alameti deccalın çıkması, İsa aleyhisselamın ölümüyle de bu alamet silsilesi orada son bulur. Güneşin batıdan doğması ise gökyüzünde meydana gelen değişiklikleri duyuran büyük alametlerin, ilkedir. Bu durum kıyametin kopması ile son bulur. Yani güneş batıdan doğduğu zaman bu da güneşin batıda gökyüzünde meydana gelen değişiklikleri duyuran büyük alametlerdir diyor alamettir ve bu alametin ilkidir. Bu durum kıyametin kopması ile son bulur. Ve diyor güneş artık batıdan doğduğu zaman artık kıyamet kopar. Debbetul Arz'ın çıkışı çıkışı ise güneşin batıdan doğduğu gün ...olabilir demiş. Sonra devamla diyor ki İbni Hacer... ...bundaki hikmet... ...güneş batıdan doğunca... ...tövbe kapısının kapanmasıdır. Sonra... ...debbetul ard çıkar... ...ve tövbe kapısının kapanmasıyla... ...amaçlanan şeyi tamamlamak için... ...mümin ile kafiri... ...birbirinden ayırt eder. Artık bundan sonra... ...kıyametin kopmasını haber veren... ...alamet insanları toplayan... ...ateşin çıkmasıdır. Yani... İnsanları mahşerlerine doğru toplayan ateşin çıkmasıdır. Artık diyor güneş batıdan doğmuştur. Artık tövbe kapısı kapanmıştır. Ve bu, bu tövbe kapısının kapanmasıyla da konuşan bir tabbe çıkacaktır. Ve dolayısıyla artık insanlar o ateşin çıkmasıyla mahşerlerine doğru toplanacaktır. Dediğimiz gibi ihtilaf devam ediyor. i̇bn Kesir Rahimullah ise şöyle diyor. Yeryüzünde görülecek alışılagelmişin dışındaki ilk alamet debbetul arz'dır. i̇bn Kesir ilk alametin debbetul arz olduğunu söylüyor. Çünkü insanlarla konuşan ve onlardan mümini kafirden ayıran bir hayvanın görülmesi normal bir şey değildir. Güneşin batıdan doğması ise gözleri kamaştıran ve herkesi hayrete düşüren, bir olay olarak gökyüzünde meydana gelecek alametlerin ilki olacaktır. Deccal'in çıkması, İsa aleyhisselamın gökten inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün görülmesi ise her ne kadar bunlar güneşin batıdan doğmasından ve Debbetul Arz'ın çıkışından önce olacaksa da onlar insanlardır. Yani diyor ki böyle bu sıralamayı yaparken İsa aleyhisselamın diyor gökten inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün görülmesi, her ne kadar bunlar güneşin batıdan doğmasından ve debbetul ardın çıkışından önce olacaksa da onlar insandır, olağanüstü bir şey değildir demeye getiriyor. Onların ve benzerlerinin görülmesi alışılmış işlerdendir. Oysa debbetul ard ve güneşin batıdan doğması normal olan olaylardan değildir. Burada gözüken o ki kabul edilmesi gereken görüş İbni Hacer Rahimullah'ın görüşüdür. Çünkü Deccal sadece insan yapısında olması bakımından onun çıkışı olağanüstü bir olay değildir. Onun alamet olması, insan yapısında çıkmasıyla beraber göğe yağmur yağdırmasını emreder. Yağmur yağdırır, yere bitki çıkarmasını emreder, bitki çıkarır. Bunun yanında ondan daha nice olağanüstü durumlar görülür. Onunla ilgili ayrıntılı açıklama inşallah ilerde gelecektir. Doğrusu deccal yeryüzünde görülen olağanüstü alametlerin ilkidir. Yani biraz İbni Hacer, e, İbni Kesir Rahimullah'a cevap niteliğinde olmuş. Yani, hani Demin dedik ki İbn Kesir Rahimahullah diyor ki yani Yecüc ile Mecüc onlar insandır diyor. İsa Aleyhisselam'ın inmesi diyor o insandır diyor. Efendime söyleyeyim deccal o insandır diyor. Dolayısıyla olağanüstü bir şey değildir. Ancak doğrusu e, İbn Hacer rahimullah e, daha isabetli söz söylüyor diyor ki bunların diyor yani insan olmaları değildir olağanüstü olan. Olağanüstü onların efendim yaptıklarıdır. Mesela deccalın bitkiyi yerden bitirmesi, ölüyü diriltmesi, efendime söyleyeyim e, veyahut yağmuru yağdırması ve buna benzer birçok olağanüstü haller onda görülecektir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ve şunu da hatırlamakta fayda var. Şunu da e, hatırlatalım. Büyük alametlerinin alametlerin birbirini ardı ardına takip etmeleri. Ardı ardına takip etmeleri. Büyük alametlerden ilki görülmeye başladığında diğerleri ipte dizili inci taneleri gibi ardarda dökülürler. Taberani rahimahullah el-Evsatta Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Hurucul ayati ba'duha ala ifri ba'dı. Ya tatabana kema tatab'u kharzu fi'n nizam nizam alametlerin bir biri arkasından çıkması ipte dizili incilerin birbirini takip etmesi gibi takip eder. Bakınız Ali Seyyid nasıl bir benzetme yapıyor? Diyor ki alametlerin bir biri arkasından çıkması ipte dizili incilerin birbirini takip etmesi gibi takip eder. i̇mam Ahmed Ahmet, Abdullah bin Amr An, radıyallahu Rasulullah Resulullah ve vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. El-âyâtu hârezâtul fi silk sîlk fe'in yukta'i sîlkü yâtba'a ba'duha ba'da Alametler ipte dizili inciler gibidir eğer ip koparsa hepsi bir, birbirini takip eder yani böyle bir tesbih e, diyelim tesbih benzetmesi yapalım ya da işte boncuklardan yapılma böyle bir e, gerdanlık diyelim Aleyhisselatü Vesselam ona benzetiyor. Yani birbiri ardına dizilmiş boncuklar diyor aleyhisselatü vesselam. Hani nasıl ip koptuğunda veya tesbih koptuğunda o boncuk taneleri tek tek nasıl o tesbihten düşüyorsa birbiri ardında takip ediyorsa aynı şekilde kıyamet alametlerinin büyüğü de birisi başladığında artık ardı ardına diğerleri gelmeye başlayacaktır. Görünen o ki bu alametlerle kastedilen büyük alametlerdir. Bu hadisler kıyametin çokça yaklaştığına açık bir delildir. Bu hadis daha önce geçen büyük alametlerin sıralamasıyla ilgili sözümüzü desteklemektedir. Zira bazı hadisler bu alametlerin birbirine yakın olacağını bildirmiştir. Muhakkak ki Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden sonra Büyük alametlerin ilki Deccal'in çıkması, sonra İsa Aleyhisselam'ın inip onu öldürmesi, sonra da Yecuc ve mecücün çıkması, İsa Aleyhisselam'ın onların yok olması için dua etmesi, bunun üzerine Allah Subhanehu ve Taala'nın onları yok etmesi ve sonra İsa Aleyhisselam şöyle der. Bakınız ne diyor İsa Aleyhisselam? Fe ahed ila Rabbi 'azza ve cell en mutim la bi İsa Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Onlar çıktığında böyle olacağını Rabbim Azze ve Celle bana söz vermişti. Kıyamet doğum zamanı gelen hamile gibidir. Kıyamet doğum zamanı gelen hamile gibidir. Kadının ailesi doğum onlara gece mi yoksa gündüz mü ansızın isabet eder bunu bilemezler. Gerçekten öyle. İsa Aleyhisselam diyor ki, Rabbim diyor bana söz vermişti bunun böyle olacağını. Kıyamet aynı doğumu gelmiş veya doğumu yaklaşmış bir kadın gibidir diyor. Hani diyor o kadının ailesi bilmez. Doğum onları gece mi yakalayacak, gündüz mü yakalayacak. Aynı onun gibi kıyametin de kıyameti de buna benzetiyor. Bu hadis Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın hadisidir. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahip olduğunu söylüyor. Bu söz kıyametin İsa aleyhisselamdan sonra çok yakın zamanda kopacağını gösterir. Çünkü İsa aleyhisselamın ölmesiyle kıyametin kopması arasında bazı alametler vardır ki bunlar güneşin batıdan doğması, debbetul arzın çıkması arkasından duman ve sonra da insanları toplayacak olan ateştir. Bu alametler kıyamet öncesiz çok kısa zaman içinde olacaktır. Aynı boncukları koparak dağılan gerdanlık gibi doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bu sözümüze destek olarak İbni Hacer Rahimullah'ın şu sözünü delil gösterebiliriz. Büyük alametler aynı bir ip gibidir. Eğer o koparsa İncileri hızlıca saçılır. İmamı Ahmet rahimahullah'ın bununla ilgili rivayeti vardır. Dedikten sonra inşallah bu alim bu alametlerin üzerinde duracak. Bugünleri biz görür müyüz, görmez miyiz, bilmiyoruz. Ancak ondan önce. Beklediğimiz yani bu büyük alametlerden önce ortaya çıkacak alametler var. Ee, en iyisini bilen Allah'tır. Ancak bunların e, gerdallığın taneleri gibi veya tesbihin taneleri gibi birbirinin ardında olduğu veyahut bu gerdallığın kopmasıyla e, nasıl ki hızlı bir şekilde saçılıyorlarsa bu kıyametlerin bu şekilde gelişeceğini yine İsa Aleyhisselam'ın Haber verdiği gibi Rabbim bana bunları söz vermişti. Kıyamet aynı hamile bir kadın gibidir. O e, hamile kadının ailesi e, bu doğumun gece mi gündüz mi kendilerine geleceğini bilmezler. Sözünden de kıyametin İsa Aleyhisselam'ın e, ya yani, nuzulundan e, yakın bir zaman sonra olacağını göstermektedir. Allah izin verirse... Ee, az önce ifade ettiğimiz gibi biz e, kıyamet alametleri e, büyük alametler bahsine Mehdi Aleyhisselam'ın e, gönderilmesiyle ile devam edeceğiz. Eğer buna imkan bulursak yarın bunu yapacağız geç saat olsa bile saat 11'i bulabilir. Allahu Alem bu saatleri bulabilir ancak imkan varsa yaparız yoksa başka bir gün yaparız ancak cuma günü, İnşallah Ebuzerka kardeşimiz ders yapacak. Allah e, hepinizi muvaffak etsin. Ben burada e, sözümü noktalıyorum. Eee ve hadihi Allahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.